Merhaba. Birgün gazetesinden olgu Kundakçı'nın haberine göre 3. köprünün bağlantı yollarının Beykoz ve Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki Boğaz içi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan geçişlerine ilişkin imar planı 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada mahkeme plan tadilatında çevre düzeni planının ihlal edildiğini, ekolojinin olumsuz etkileneceğini ve bakanlıkça yapılan planın Boğaziçi kanununa göre hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay, plan tadilatının kapsadığı Beykoz ve Rumeli Feneri, geri görünüm ve etkilenme bölgesindeki yol geçişine ilişkin inşaat çalışmalarının iptal kararıyla birlikte durdurulması gerektiğini belirtti. Bakalım yargı kararlarına uyulacak mı? Tema Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İklim değişikliği hakkında küresel tartışma etkinliği düzenledi. Etkinliği sizlere de geçen programımızda haber vermiştik. İklim değişikliğinden etkilenen halkların sesini duyurabilmesi için 80 ülke ve 106 noktada 10 bin katılımcıyla küresel ölçekte düzenlendi bu etkinlik. Türkiye ayağında toplumun farklı kesimlerinden gelen 100 bireyin katılımı ile gerçekleşti. 6 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yapılan etkinlik kapsamında katılımcılar iklim değişikliği ve enerji konusunda dünya liderlerine iletmek istedikleri mesajları hazırladılar. 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Toplantısı öncesinde Fransa hükümetinin öncülüğünde dünyanın farklı noktalarında binlerce kişi bir araya gelerek iklim değişikliği ile ilgili görüşlerini bildirdi. 6 Haziran'da Pasifik kıyılarından başlayıp Amerika'nın batı kıyılarında biten İklim ve enerji konulu küresel vatandaş toplantıları farklı ülkelerden STK'ların organizasyonuyla gerçekleşti. Katılımcılar kendilerine videolar aracılığıyla sunulan tarafsız bilgiler ve küçük gruplarda yaptıkları tartışmalar sonrasında kendilerine yöneltilen 30 soruya yanıt verdi. Verilen yanıtlardan elde edilen sonuçlar etkinliğin gerçekleştirdiği tüm ülkelerle eş zamanlı olarak çevrim içi bir platform üzerinden yayınlandı. Sonuçlar 15 Haziran'da özetlenerek dünya liderlerine sunulacak ve yerel ve küresel düzeyde bireyler ve kanaat önderleriyle paylaşılacak. Toplantının küresel demokrasi ve iklim değişikliği tartışmalarına katkıda bulunması öngörülüyor. Özellikle katılımcı bir küresel demokrasi örneği esasında. Tabi dinlenirse, etkinliğin Türkiye ayağının açılış konuşmasını yapan Tema Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Barış Karapınar, Karapınar konuşmasında Paris'te gerçekleşecek olan 21. taraflar toplantısında alınan kararların dünyanın her yerinde yaşayan bireyleri etkileyeceğini ifade etti. Bu bakımdan bireylerin görüşlerine dikkate alarak verilecek kararların müzakerelerde eksik olan vatandaş katılımı konusunda anlamlı bir adım olacağını söyledi. Geçenlerde El Marşatosu'nda biliyorsunuz G7 ülkeleri de bir araya gelmişlerdi ki bunlar dünyanın en büyük 7 ekonomisi dolayısıyla bu ülkeler de iklim değişikliği konusunda çok somut ve güçlü adımlar atma kararları aldılar. Umuyoruz bu Paris'e giden yolda bizim için iyi haberdir. Manisa'nın Soma ilçesi Yırca mahallesinde termik santral yapmak için 6.666 zeytin ağacını kesen tartışmalar sonrasında Danıştay'ın iptal kararıyla başka bir bölgede termik santral yapacağını duyuran Kolin firması bunun ilk adımını attı. Kolin dikili zeytin ağacı bulunmadığını açıkladığı Yırca yakınlarındaki Türk Piyare ve Kayrakaltı köyleri arasında termik santral için ÇED raporu almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Yırca'da firmaya karşı mücadele veren Greenpeace avukatı Deniz Bayram, projenin somaya yaşanmaz kılacağını, bunun için aynı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Kolin grubu termik santralinin yapılacağı Yırca mahallesindeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye geçen 7 Kasım'da ağaç kesimi yapmak üzere iki otobüste Özel güvenlik görevlisi ve iş makineleri gönderip ağaç katliamı yapmıştı. Bölgede kesim yapılmaması için nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen arazideki toplam 6.666 zeytin ağacı kesilmişti. Acele kabulaştırma için yürütmeyi durdurma karar veren Danıştay 6. dairesi ardından da Bakanlar Kurulu'nun bu kararını esastan iptal etmesiyle bunun yanı sıra ÇED olumlu kararına karşı da Manisa İdare Mahkemesi bir iptal kararı verdi Geçen Nisan ayında Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu Danıştay 6. Daire'nin Yirca kararını da onayladı. Yani bütün hukuki süreç Yirca köylülerin lehine gelişti. Kolin firmasının yeni termik santral için ÇED raporu başvurusunda bulunması, Yirca'da köylülerin avukatlığını yapan, onların yanında yer alıp mücadele veren, aynı zamanda Greenpeace'in de avukatı olan Deniz Bayram'ın yeniden harekete geçirdi. Termik santrale karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıklayan Deniz Bayram, Çevre Bakanlığından yeni bir termik santral için izin süreci başlatılmış, Kömür yakıtlı termik santral çok ciddi olumsuz sağlık etkisi ve doğaya geri dönüşüm mümkün olmayan zararı var. Soma üzerinde düşündüğümüzde Soma havada kirliliği ciddi orandadır. Soma'da her evde gittiğinizde hava kirliliğine bağlı hastalıkları nedeniyle solunum cihazlarıyla yaşayan insanları görürsünüz. Çünkü Soma'da hali hazırda mevcut Soma termik santrali bütün ilçeyi etkisi altına alan kirlilik yaratmaktadır. Bu nedenle Soma'da İkinci bir kömür yakıtlı termik santral yapılması bu hastalıkları çoğaltacak ve somaya zarar vermeye devam edecektir dedi. Evet somaya zarar vermeye devam edecek ama bir yandan da iklimi mahvedecek. Dolayısıyla hepimizi etkileyecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.